Allahü Aziz, Aüzbu Allaha Tevhid etmekle gönülleri ve yüzleri münezzar olan habib ve huda'nın tasdik etmekle hakkın muhabbetini kazanan Hakkın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşk olanlar. Yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah, Habibi edibine şöyle hitap ediyor. Habibim, Ahmet Resulüm ya Muhammed. Sen kullarıma söyle. Eğer onlar beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar ki ben onları seveyim. Şöyle söyle. Kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Eğer sizler Allah'a seviyorsanız, فَتَّبِعُونَ Bana tabi olunuz. Ki, يُهُهُكُمُ Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ Günahlarınızı affetsin, sizleri bağışlasın ve cennetine layıkılsın. Müminler görülüyor ki, hakkın muhabbeti, Allah'ın muhabbetini kazanmak isteyen, Resulullah'a ittiba etmekle bu muhabbeti kazanabilir. Hazreti Muhammed'e tabi olmayınca muhabbetullahı elde etmek kolay değildir. Ve güçtür veyahut da hiçtir. Yani bir kimsenin yerden semaya kadar amal-i salihatı bulunsa, iyi amelleri, güzel işleri bulunsa içinde Resulullah'ın sünnetini icra etmemiş, Resulullah'a muhabbet bulmamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan yürüyormuş ise eğer bu yapmış olduğu hayır hasenat ona reddolur. Hayır, hasenatın Allah da kabulü ve makbuliyeti, kulların da Allah'a mahbubiyeti Resulullah'a itibar Yani bir kimseyi farz ediniz, bir kuş iki kanatla uçar. Kanadın birisi Kitabullah, birisi Sünnet-i Resulullah. Kitabullah ile amil olup, Sünnet-i Resulullah ile birisi kimse amil olmasa, olmayacak olursa, yani Resulullah'ın yolundan gitmezse, o kuşun kanadı bir tanesi kırıktır, uçmasına imkan yoktur. Onu mutlaka halak ederler. Onun için iki kişi, bize iki umde var ki, bizi bu iki umde doğru Allah'ın rızasına, cennetine, rızasına, rüdvanına götürmektedir. Bunun birisi Kur'an-ı Kerim, birisi Ef'ali Muhammed'i, Sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir adam evladından, malından, canından, hübbesinden, her şeyinden ziyade Habibi Huda, Şefi'i Ruzu Ceza, Serdar-ı Enbiya Muhammed Mustafa'yı sevmezse zaten imanı kemale irmez. İmanın kemali Resulullah'ı her şeyinden ziyade sevmektedir. Malından, mülkünden, evladından, canından, her şeyinden, her şeyinden ziyade severse bir kimse Resulullah'a o vakit imanı kemale irişir. Allah da okulu sever. Çünkü Resulullah'a muhabbet, Allah'a muhabbettir. Resulullah'a ihanet, Allah'a ihanettir. Müminlere ihanet, Allah Resulüne ihanettir. Allah Resulüne ihanet, Allah'a ihanettir. Müminlere hürmet ve muhabbet Allah Resulüne muhabbettir. Müminlerden bahsediyorum. Müminlere ihanet Allah Resulüne ihanettir. Allah Resulüne ihanet Allah'a ihanettir. Müminlere muhabbet Resulullah'a muhabbettir. Resulullah'a muhabbet Allah'a muhabbettir. Onun için Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde "Amen yutul Resul fakat ata" Allah buyurmuştu. Manayı münifi Her kim ki benim Resulüme itaat edityse muhakkak bana itaat etti. Kim bir resuluma bir adetti, innelladine yuba'yına ki innema yuba'yun Allah. Benim Habib Muhammed'e kim bir adettiyse, mutlaka bana bir adetti. Kurtuluşun çaresi bu alemden sonraki alemde. Bu alem gelip geçicidir. Bunun bir rüyadan farkı yoktur. İster zengin ol, ister fakir, ister bey ol, ister geda, rüyadır. Yakın bir zamanda bu hayat elimizden bizim çıkarılır, alınır yani. Bu hayata kananlar, aldananlar. O gün alanlıklarını anlarlar fakat işten geçmiştir. Kafa teneşiray vurduğu vakitte ayılır. Fakat elindeki malik olduğu her şey elinden gitmiş. Çıplak huzuru saate varmıştır, huzurullah'a varmıştır. Allah huzuruna kabul eder mi etmez mi olasılığı bilmeyiz. Ama muhakkak surette saadet isteyenler Hazreti Muhammed'in çizdiği yoldan yürümeleri lazım diyor. Refah, saadet, nejat Hazreti Peygamber'in çizdiği yoldan, onun sünnetleri küçüğü, büyüğü ...her türlü emri... ...ona ittiva... ...ve Muhammed yolunda aklı kurban etmekle kabildir. Muhammed aleyhisselatü vesselamın... ...yolunda aklını kurban edeceksin. Etmezsen kaybedersin. Tam bir teslimiyetler... ...Cenam Fahri Bishale sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü tam bir üsvet-i hasene... ...bizi hakka götüren... ...en büyük önder. Allah'tan sonra en büyük varlıktır Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın yevmi kıyamette... Enbiya ona muhtaçtır. Herkes ona muhtaçtır. Allah şefaatü kübra'yı Hz. Muhammed Mustafa'ya vermiştir. Hiçbir nevi kimseye şefaat edemez. Kendi nefsine başka bir şey düşünemez. Hiçbir peygamber. ül peygamberler de içine dahildir. Ne Adem Safiyullah, ne Nuh Neciyullah, ne Musa Keliyullah, ne İbrahim Halilullah, ne İsa Ruhullah hepsi nefsinefsi nefsi diyecek. Ancak Şefaate mezun olan Hz. Muhammed Mustafa'dır. Onun sözü tutulacaktır. Biz işte öyle kutlu ve mutlu bir milletiz ki, ümmetiz ki ona ne yaptık? Ümmet olduk. Allah bizi Muhammed'inle ayırmasın. Amin. İzzet ona ittiva ededir. Zillet ondan ayrılmakladır. Allah'a giden yol çoktur. Her mahlukatın her nefesi sayısıncadır. Fakat bütün yollar seddolmuştur. Hz. Muhammed'in açtığı kapı açılmıştır, kalmıştır. O kapıdan kim girerse, Resulullah'a kim tabi olursa, oh. kim ona ittiba ederse Allah rızasına irer. Bu alemden Cennet-i girer. Yoksa hepsi gayresi, hepsi yalandır. <gülüyor> Otuz fakülteden diploma alsan kabrin dışında kalır. Bütün cihan senin olsa, kısmet olursa iki arşin kefen götürebilirsin kabre. Kısmet olursa diyorum bak. Çünkü milyonlara balık olan kişileri çıl, çıl gömdüğünü ben biliyorum. Önüne ve ardına ot, ot sardık çünkü kefen yoktu çünkü. Kendi elimle defnettim. Kısmet olursa, bütün dünya senin olmuş. Kısmet olursa iki kedin götürebilirsin ahirete. Olmazsa çıplak gidersin ahirete. Hiçbir faydası yok. Ancak ahiretin tapoları, ahirete ricaatı buradan alınır. Çünkü ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olduğu, onun sünnetini başına taç bildi, onun muhabbetini kendine minhaç bildi, Resulullah yolundan yürüdü o kişi kazanmıştır. Ondan gayrısıyla hepsi boştur. Bir fakirde, bir zenginde bu görmüş olduğu bu alemdeki, görmüş olduğu ki bu alemdeki bu halleri rüyadan başka bir şey değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerine şöyle buyururlar. Kullun nas naimu? Bütün insanlar uyuyor bu halde şimdi Rüya görüyorlar yani. Ve izâ mâtu intavehû. Öldükleri vakitte Uyanırlar yani. Bir fakir de garip bir mümin, yoksulluk içerisinde, zahmet içerisinde, fakat göğünü Allah'a bağlanmış, eli karda, göğünü da, Allah'ın teriyle, namusuyla, iffetiyle kazanmaya çalışır ve Rabbine kulluğunu da unutmaz. Bu bir sultandır. Fakat zahirde kendisi bu alemde sıkıntı çekmektedir. Bu sıkıntı ebedi değildir, bir rüya gibidir. Misalini verelim. Yine bir, bir zengin, imansız, İbadetsiz ve taatsiz isyan içindedir. Onun da gördüğü bu metresler, teresler, taksiler, hususiler, yazlıklar, kışklar o da bir rüyadır. Yakın zamanda elinden alınır. Bir Misalini veriverelim. Hiç de fırsat vermezler. Melekül Mevt, bir ve Allah'a mümkün olan bir padişahın önüne çıktı. Aklıyla. Ona insan şeklinde göründü. Burada ne anlıyorsun? Allah'a melekleri bazen insan şeklinde gönülürler. Hatırını kırarsın, kalbini kırarsın, başına iş gelebilir. İmtihana tabi tutulursun, haberin olmaz hiç. İnsan şeklinde gelirler melekler. Allah müsaade etmişti onlara. Yanında oturur, bilmezsin, kendi ondan yüce görürsün. Mülkün tersine döner. Sultan geliyordu at üzerinde, sultana dur dedi. Sultan dedi, çekilin ben, şimdilik seni gazaba ateşim yakar dedi. Gazap ateşim seni şey yakar dedi. Hayır dedi. Senin ordun da beni görmüyor, sen görüyorsun beni. Kimse bana bir şey yapamaz. Demir kallara girsem benden kurtulamazsın, yakayı benden sıyıramazsın. Sen kimsin? Baktı ki zalim karşısında mukavemet gördü, dura duraladı. Saraya gel, derdini bana orada anlat dedi. Hayır, sözüm buradadır dedi. Burada konuşacağımsın. Söyle nedir, ben melekül mevdim. Der demez sultan başı titremeye, Vur ruhunu kabz geldim dedi. Müsaade ver gideyim salayım ben malıma edeyim, yerime müstahlet göstereyim. Olmaz, emir bu kadardı. Vur ruhunu kabz etti, düştü öldü dediler götürdüler. Halka göre öyleydi. Bu kafirin ölümü, zalimin ölümü. İkinci bir mümin rast geldi. Pazar yerinde ötüveri yapıyor Sat, satış yapardı o mühimi. Hakirdi kendisi. Hı -hı. Gitti kulağına selamun aleyküm dedi. Ve aleykümselam ve Rahmetullah ve berekatuhu. Kiminle müşerif oluyoruz? Allah'ın selamı var. Ben melekül meftim, ezrailim yani. Ruhunu kabzetmeye geldim. Ne emrim varsa söyle bana. Allah öyle söyledi. Sana ittiba ettim, tabi oldum. Hakikaten istiyorsun bak. Bir gün sana ve bana gelecek bu geleceği. Bu geleceği sana ve bana gelecek. Aman dedi ben beladan kurtulmak istiyorum. Gel ruhum diye hemen. Aşkı maşuka ilet dedi. Götür gel. Yalnız senden bir ricam var, nedir? Namaza durayım namazda, yani miracil mümin de orada ruhumu kabzeyler. Hay hay, dedi. namaza durdu, namazda ruhumu kabzeyledi. Acaba anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> Halbuki esasında sultan olan garip olan fıkaraydı, bir mümindi. Çünkü imanını bilmiş, hakkı bulmuş, hak ile hal olmuş, Allah'ı sevmiş, Allah da onu sevmiş. Allah. O bekliyordu ustatı. Ve zahirde o fakir idi, aslında sultan idi. Ve saltanata kuruldu. Diğeri de zahirde sultan idi. Fakat göğünü imansız Allah'sız olduğu için aslında fakir idi. O da elinden taht, mülkü tahtanat, saltanata alındı ve cehenneme arz olundu. İşte müminler bu alemden sonra iki yer var. Birisi cennetu u aliyat, biri nar. Biri Allah'ın hürriyeti, biri Allah'ın hapishanesi. Buradan gidenler ya oranın ehlidir, ya, oranın, ya nar ehlidir, ya nur ehlidir. Allah Muhammediler sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar... Onlar cennetin ehlidir. Hak korkusunu kalbinden çıkarmazsan cennet sana müstahak olmuştur. Zira velimen hafe mekâme rabbihi cennetandır. Her işinde Allah korkusuna Allah rızasını ara ki ehli cennet ve müşâdi rahmana iresin. İşinde akibeti aramayanlar naçar ve nadim olmuşlardır. Yol Hazreti Muhammed'in çizdiği yoldur. Bu da İslam yoludur. Tarafı ilahiden gelmiştir. Hz. Peygamber Kur'anı getirdi. Allah'ın kitabıdır Kur'an. Peygamber'in sözü değildir. Onun getirdiği de inlediğine inde Allah'ın İslam, İslacı bile Allah inde din olarak yalnız İslam dini vardır. Başka din yoktur. Bütün dinler mülga kaldırılmıştır. Taurat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an'da hepsi Kur'an'da cam olmuştur. Bir Fatihah okuduğun vakitte dört kitabı okumuş tabava alırsın. Haberin var mı onda? Yani Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ilahe reddalin amine kadar. Bir adam okudu mu, dört kitab okumuş manası verilir. Dört kitabın sevabı verilir yani. Dört kitabın manası da ondadır, sevabı da ondadır. Sıra verilmiş bu. Seb'el-Mesani. Her şey İslam dinindedir. Müşkülat gösterenler kendi cehillerini ortaya koymuşlardır. İslam dini yesirdir, kolaydır yani. Son dindir çünkü. Resulullah son peygamberdir, bütün cihana bahsolmuştur cinlilere, ins insanlara, görünen görünmeyen kuvvetlere peygamber bahsolmuştur Resulullah Abenimiz. Referuğunu yapmış gelmiştir buraya. Kim istiyorsa Allah rızasına irmek, cennete girmek, rızaya ve ridvaneye irmek Kur'an'a sıkıntılsın. Resulullah'ı sevsin, Resulullah'ın sünnetlerine sahip olsun. Bir zaman gelir, ufak bir sünneti icra edene Allah yüz şehit sevabı verir. Resulullah'ın bir sünnetini icra edene Allah yüz şehit sevabı verir. Fırsattan istifade et. Ömür kuşu beden kafesinden uçmadan Allah de. Resulullah'ın yoluna baş koy. Allah'a kulluk eyle iki cihana sultan ol. Allah'u yedi ila darü ve ihtim en yaşa lazım